Açık mı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadım. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Hasan Cenk Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Açık Radyo'dasınız. Bu program yayınlandığına göre günlerden Perşembe olmalı. Saatte 11.30 civarında olmalı. Türkiye saatiyle umarım. <gülüyor> umarım bu bir band kaydıdır efendim. Bugün stüdyoda benle beraber Seda ve Can var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Onlarla beraber... Ee,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 <gülüyor> Spoiler Pardon <gülüyor> e, Yayını kesebilir miyiz demeyeceğim tabii ki e, Mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar zaten programın mottosu O yüzden buradasınız efendim Buyurun O diğer hallerden bir tanesinin aslında kendi adımıza e, bir yandan icat etmeye bir yandan inşa etmeye çalıştığımız söylenebilir Nedir o halde?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 Bir kanal üretimlerimizin çoğunluğu ve mimarlık üzerine düşünmek, konuşmak, tartışmak için bir e, kanal olarak kullanıyoruz. Bir aracı olarak aslında kullanıyoruz videoyu, video N üretimlerini. Nerede yapıyorsunuz bunu? Bunu evde kendi başınıza mı yapıyorsunuz? Bir sürü yine evde <gülüyor> kendi başımıza yaptık ama. Çok güzel. Pek <gülüyor> profesyonel olmuyormuş şöyle dediler. Öyle mi? Sonra evet. peki ne oldu? Sonra yatak odamızdan bir ofise taşınmayı tercih ettik. Üç peki hocam. bunun bir adı var mı? Sarraf Galayan Mekanik Dadandan da Dadan, dadan <gülüyor> diyeyim. En son şöyle bir eleştiri aldık. Ne ee, sevgili Bülent Erkmen'den böyle isim olmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Haklıydı da. Ya, değiştirmek için biraz geç kaldık böyle. ama siz kısaltıyordunuz onu. SGM Studio diyoruz bazen. Evet. <gülüyor> Studio. Evet.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 çok beceremiyoruz. Yani biz kendimizden çok bahsederken aslında terzi kendi söküğünü dikemiyor yani. Aynen. Özellikle. Güzel. Güzel en azından biliniyorsunuz. Bülent Erkmen'den bir eleştiri alıyorsunuz falan. Bunlar böyle <gülüyor> <gülüyor> bir, bir kara deliğin dibinde kaybolmuş olacak birinin başına gelecek bir şey değil. O yüzden <gülüyor> devam. Ne evet. ki neler neler yapıyorsunuz yani orada. Tamam. Mimarlık alanının mecrasını farklı medyaları kullanarak geliştirmek vesaire dedik ama yani ne, ne yapıyoruz? neler yapıyoruz? Yani Türkiye'de mimarlık fotoğrafçılığı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 Ee, kamerayla çekilmiş olan şey mi? Ağırlıklı ah, yani... olarak kamerayla çekilmiş olan görüntüler var ama animasyona ihtiyaç duyduğumuz noktada belki bir hissiyatı geçirmek için hı hı. E, o, o binanın imkanlarımız dahilinde çekemeyeceğimiz görüntülerini üretmek için tabii ki bilgisayar tekniklerine de başvuruyoruz. Mesela hı hı. en son yaptığımız çalışma içerisinde binanın kışın ki inşaat hmm. halini göstermemiz gerekiyordu. Hmm. Ama söz konusu yapı Sancaklar Camii ve de Beylikdüzü'nde ve bize hmm. dediler ki siz buraya 4x4 jeeplerle gelseniz bile bu karadan geçip orada çekim hmm. yapmanız mümkün değil. E biz de daha önceden barda çekilmiş fotoğraf görüntüleri üzerinden mesela oranın bilgisayar ortamında kar yağan bir halini bir vistasını hazırladık hmm. da bu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 Ama şeye çok önem veriyoruz aslında işte yapıların böyle zamanda durmuş mükemmel halleriyle anlatılıyor olma durumunu biraz problemli buluyoruz. Çünkü Hı. eskidikçe, kullanıldıkça hatta dönüştürüldükçe, eklendikçe o yapının gerçek anlamını bulduğunu kullanıcısıyla tam anlamıyla özdeşleşebildiğini e, savunuyoruz. Tabi hani, bu da dediğim gibi yeni bir söz değil Hı. ama kendi üretimlerimiz açısından önem verdiğimiz ögelerden bir tanesi video videonu sağlıyor. Yani bir yapının çalışmayan bir tarafını veya...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 İşçiler emniyet kemersiz, baretsiz etrafta dolaşıyorlar bazıları işte dökülecek olan duvarların çelik strüktürlerine tırmanmış vaziyetteler yerden 5-10 metre yukarıda. Hı hı. E, bunları göstermesek olur mu dediler. Biz hiçbir zaman o gözle bakamamıştık ona bu bir iş güvenliği problemi olarak görmemiştik çünkü zaten alışık olduğumuz evet. bir görüntü.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 İstiyoruz ki keşke bu hakikaten bir, bir şu sergiye dönebilse bir noktada. Hı hı. Ee, şey yapalım mı? Ne? O projeye girmeden önce tabii. bir müzik arası verelim. Ha, tabii. Harika. Sonra onu aradan sonra devam edelim. Evet. Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. E, programa devam ediyoruz. Seda ne dinledik? Az önce Arcade Fire'dan Modern Man dinledik. Harika. Benim müzikler üzerine saçma sapan kendi kendime senaryo uydurma <gülüyor> <gülüyor> vakalarımın bir sonuncusuna e, şey, alet ettiğim parça. canlı zaten tanışıklığımızda böyle saçma bir hikaye dayanır. E, neydi Can grubun ismi?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 E, anlamsız miktarda Alman felsefesi okudum ve bu Aufhebung hikayesinde şopun haberleri hmm. falan kafayı taktığım için cana gidip bir gün şey demiştim. Ya sen Dream Theater dinliyorsun değil mi? Çünkü tişörtle falan dolaşıyor. İşte bu parçada tam Sadece olarak da Neyse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, evet. Gençlik, gençlik. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> bir zamanlar hepimiz ayar geldik lütfen. Değil mi? İşte acaba bu parçada tam olarak da böyle bir Aufhebung anından mı bahsediyorlar? Çünkü işte doğadan söz ediliyor işte şiirlerden, geçmiş çocuk hikayelerinden vesaire. Can böyle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 Küçük veya büyük zararlar veren kararlar. Bunları açıklıkla mimarın kendisinin anlatacağı veya anlatmasa bile bunlar cereyan ederken gösterilmesine itiraz etmeyeceği hmm. bir ortam yaratılabilse bir meydan bulmuşsa. Yani, evet süper. Ee, yani şunu soracağım. Soramadan edemiyorum çünkü e, bu süreçlerin çoğunlukla tabu olarak.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 ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar... ...Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı... ...Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.